Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe. Azab Allahı min Şeytanı Rjeb İsmi rahim Alhamdulillah Rabbı Alaamin ve salat ve salamı ala rasulina Muhammed ve ala aalehi ve sahbihi ajamain. Allah-u Teala'ya senalar olsun. Yarattıkları adedince, göktekiler, yerdekiler ve ikisi arasındakiler sayısınca, razı olacağı şekilde, arşının ağırlığınca her türlü övgü, her türlü güzellik, her türlü yücelik ona layıktır. Salat ve selam Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Bugün inşallah kardeşler sırada daha önceden başlamış olduğumuz cehalet, cehaletin mazeret olması konusuyla alakalı olan yeni bir halkamızdayız. Dört tane dersimiz var şu anda. Birincisi riyaz Salihin, ikincisi Tefsir, üçüncüsü Siyer, dördüncüsü de cehalet ve cehaletin mazeret olması. Cehalet ve cehaletin mazeret olması ile alakalı işlemiş olduğumuz Birinci ve ikinci dersler, meseleye ve konuya giriş. Özellikle ikinci derste hatırlayacağınız üzere Kur'an'da cehalet kavramını işlemiştik. Kur'an'da cehalet kavramını işlerken aklımızda kalması gereken şey şu idi. Bir kimse Cehalet Allah'ın katında mazeret midir, değil midir diye tartışırken Cehalet mazerettir ya da mazeret değildir diye bir gerekçe ortaya koyar da. Mesela cehalet mazeret değildir derken Kur'an'dan cehaletin mazeret olmadığına cehalet kelimesinin geçtiği ayetlerde delil getiremez demiştik. Yani bilmemek mazerettir konusu tartışırız. Dersin ki bilmemek mazerettir bunu tartışabiliriz. Ama cehalet kelimesinin geçtiği ayetleri delil getiremezsiniz demiştik. Çünkü Kur'an'da cehalet kelimesi bil ittifak bütün ayetlerde demiştik bir şeyi bilip aksiyle amel etmeye denir. Bunu işlemiştik bütün ayetlerde. Cehalet kelimesi Kur'an'da nerede geçiyorsa hakikati bilip o hakikatin aksine amel etmeye cehalet kelimesi bu şekilde kullanılır demiştik. Bugün inşallah üzerinde biraz duracağımız konu kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu Kur'an'da Kur'an'ı okuyan Müslümanların hikmet yakalamış olması babında dikkat edecekleri bir husus vardır. O da nedir? Bütün alimlerin ittifakı ile bir insan, bir Müslüman Kur'an'da şu şöyledir diyebilmek için hiçbir zaman bir iki ayetten yola çıkıp Kur'an'da bu böyledir diyemez. ...şu şekilde açayım biraz. Bir konu vardır... ...ve o konuyla ilgili... ...bir ayet vardır. Sadece bir ayet vardır ve hüküm ile alakalıdır. O bir ayetten hüküm çıkar. Kastımız bu değil. Mesela miras hukukunu araştırıyorsunuz. Miras hukukunu araştırdığınız zaman... ...Kur'an'da miras hukukuyla alakalı... ...bulabileceğiniz ayet sayısı... ...en fazla altı tanedir. Altı tane ayet ayete bakarsınız... Miras ile alakalı hükümleri Kur'an'dan alabildiğiniz şekilde Allahu Teala'nın o ayetler ile bizi iletmek istediği maksadı yakalar ve böyledir dersiniz. Ama genel kavram türü olan hususlarda ve Kur'an'da yoğunluk ile işlenen konularda Kur'an'ın bir bütününü göz önünde almanız lazım. Mesela Kur'an'da hidayet nedir dediğiniz zaman bir ayeti alıp Allah onlara hidayeti nasip etmemiştir ayetini aldığın zaman tek bir ayetten yola çıkarsan bak hidayeti nasip etmeyen Allah'mış. Demek ki hidayet olmayanların bir günahı haşa yoktur der çıkarsın. Resulullah aleyhissalatu vesselam her kim Kur'an'ı kendi kafasına göre yorumlarsa isabet etse bile hata etmiştir dedi işte budur cahilin Kur'an'dan hüküm çıkartmış olması. Kur'an'da hidayet kavramını işlediğiniz zaman bir bütün halinde Kur'an'ın başından sonuna kadar hidayet kelimesi nerede geçmiş, hangi ayette geçmiş? Siyakı ve sibakı ile. Siyakı ve sibakı ne demektir? Öncesi ve sonrası. Yani o ayetin içinde bulunmuş olduğu o pasaj, o bölüm, o kıta, yani o bölümü Öncesi sonrasıyla beraber işlersiniz ve oradan Allah Azze ve Celle'nin muradını yakalarsınız. Bütün Kur'an'da bunu yaparsınız. Ve sonradan çıkarırsınız Kur'an'a ne yaparsınız? Kur'an'da böyledir dersiniz. Ve Kur'an size burada işte hikmetini verir. İşte bu da Kur'an'ın emeğidir. Kur'an'ın emeğidir. Yani ilmin terleme kısmıdır. Yoksa sapıtırsın. Mesela Kur'an'da şefaat nedir diye soracak olsun. Açar bana iki tane şefaati getirirsin ayetini. Bugünkü mealci fırkanın yapmış olduğu gibi, bilatçı fırkanın yaptığı gibi. Şefaat Allah'ındır. Bütün şefaat Allah'ındır diye 4-5-6 tane ayeti getirirsin. Bak işte Kur'an'da bütün şefaat Allah'ındır, Allah'tan başka hiç kimsenin şefaat hakkı yoktur der çıkarsın. Ama burnun batıla batar. Çünkü sen Kur'an'daki bütün bir şefaat kavramını işlemedin. Ha, bunu anlatmamın sebebi şu. Şimdi bu cehalet ve cehalet konusu ile alakalı olarak bağlantılı bir insanın bir şeyi bilmesi ve bildikten sonra sorumlu tutulması Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle emir buyurduğu husustur. Bugün işleyeceğimiz budur. Kur'an'da genel mefhum olarak İnsan için bilgilendirildikten sonra sorumluluk vardır. Neymiş bugünkü işleyeceğimiz konu, işleyeceğimiz ayetlerin üzerinde duracağı husus, Kur'an'ın bütünü içerisinde kulun Allah'a karşı mesuliyeti, bilgi kendisine geldikten sonradır. Biz bugün bunu işleyeceğiz. Diyeceksiniz ki bunun cehaleti maziyet olup olmaması ile doğrudan alakası nedir? Burada şu hususu tırnak arası ifade ediyoruz kardeşler. Buradaki bahsettiğimiz bilginin gelmesi meselesi bilgiye ulaşma imkanı olup da ulaşamayan insan için değildir. Anlaşıldı? Bunu da mutlaka bir alta düşeceğiz. Yani bugünkü işlemiş olduğumuz ayetler ve Kur'an'daki bütünlük içerisindeki husus bir insanın ulaşabildiği bilgiye tembelliğinden ve imkanı var iken ulaşamamış olması bu bağlamda ele alınamaz. Hani derler ya çok yerde yazıda görmüşsünüzdür. Yani Facebook'larda falan uçuşuyor böyle. İşte bilmemek eğer mazeret olsaydı ne olurdu? Cahillik alimlikten işte daha değerli olurdu falan filan gibi. Bu sözün kast edildiği nokta saptırılırsa zırvalanır ki bunu sağda solda kullanan zırvalarlar. Neden? Çünkü bilmemek mazeret olsaydı cahillik insan ulaşabileceği en uç nokta olurdu ifadesi, bilgi elinde olup da ona ulaşmayan ya da tembelliğinden onu elinin tersiyle atmış ve ben bilmiyorum diyen insan için geçerlidir bildim Oraya bu şerh mutlaka düşünmeli. Elinde imkan var. Dizinin dibinde ulaşabileceği hakikat var ya da hakikat kulağına gelmiş ama bununla beraber öğrenmemiş. O kişi için bu söz geçerlidir. O kişi için bu söz geçerlidir. Ama hiç kimse bilgiye ulaşma imkanı olmayan ya da bilgiden haberi dahi olmayan ve gerçekten bilgiyi kendisine ulaşmamış olan kişi için bu geçerli değildir. Bazen yanındadır ulaşamasın, engeller olur. Mesela teyemmüm. Teyemmüm hangi durumlarda helal olur? Su olmayan yerlerde. <gülüyor> Başka? Ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Ha Bir de o var. Su olmayan değil. Su olmayan, suyun olup da ulaşamadığı. Bir de yani, bir Tabii o zaten kullanmıyor sudandır. sudandır. Yani burada su dediğimiz zaten tahir, temiz olan sudur. Yani hem temizleyen hem temizlenen, ki suların üç çeşidi var. Yani kimi su vardır, kendisi hem temizdir hem temizler. Kimisi kullanıldıktan sonra kirlenir, kimisi zaten kirlidir. Rengi, kokusu, tadı olan kullanma. Zaten oradaki, buradaki kası su değildir. İşte onlar istisnai durumlardı Tabii ki onlar istisna Yani normalde biz yani buradan mesela Almanya'ya arabayla gidilir dedim mi hocam tekerde olması lazım diye düşünülmez. Yani ha, normal su dediğimiz de budur. Ama dediğin tabii ki adam hasta olur. Doktor der ki vücuduna su sürmeyeceksin. Misal. kullanamaz. Sonuçta suyun olmadığı ya da suya ulaşamadığın yer. <gülüyor> suya ulaşamamak durumu nedir? Sendeki tembellik değildir bakın tembellik değildir adam burada duruyor mesela yola çıkıyor atıyorum kafadan çarşıya gidiyor çarşıya gidiyor çarşının her tarafı şarıl şarıl akıyor, su akıyor ondan sonra tembelliğinden namazını ha sonuna kadar geciktiriyor son 5 dakika kalmış 10 dakika kalmış ondan sonra efendim gel git gel git ne oldu evahat geçmedi e su suya ulaşamam ben diyor hemen olduğun yere ne yap Temmüm yap. Bunu kalben biz hoş görmeyiz. Buna batıl demeyiz ama bu kalben hoş değildir. Baştan düşünürsün. Hiçbir şey yoksa petrol bul. Değil mi yani? Hiçbir şey yoksa petrol bulursun. Gidersin bir petrole girersin. Çok affedersin. Vereceksiniz. Alırsın, alırsın, çıkarsın. Ya da önceden planlı yaparsın. Her taraf su kaynıyor. Şimdi demek istediğimiz su var. Mesela bir yerde misafirliğe gitmişsin. Ya da bizim ben bizzat başından geçeni söyleyeyim. Yani biz Amasya'da bir yere gittik misafirliğe. Bizi yurt gibi bir yere götürmüşlerdi. Çok önceleri bizi bir e, odaya koydular. Yan taraftakileri bir odaya koydular. Velhası sabah namazında bir kalktık. Meğer dışarıdaki anahtarı anahtarı yanlışlıkla alışkanlıkla kitlemişler bizim kapıyı. <gülüyor> yani uyuduğumuz kapı kilitli. Ya sabah namazına kalktık, ya kapıyı vuruyoruz, vuruyoruz. Onlar da oradan ya duymuyorlar ya uyanamadılar. E ne yapacağız? Bir, hiç bir alternatif yok. Pencereden çarşıftan uzatıp aşağıya mı satacağız? Yani üçüncü, dördüncü kat. Teyemmüm yaptık. E çünkü su yok. Çıkamıyorsun. Kapı kilitli. Orada teyemmüm yaptık. Bakın su var bir adım öbür tarafta. Teyemmüm var. Şimdi bazen bu meseleyi dediğimiz gibi dile alırken cehalet hususu insanın ulaşamaması insanın ulaşamaması yani bu anlamda insanların çeşitliliklerini dikkate aldığınız zaman bazen insan ilim rafta dibinde olsa bile ilimden habersiz olabilir. Çünkü ondan haberi dahi yoktur. Yani ondan haberi dahi yoktur. Bu bağlamda bu söz onlar için geçer. Ama Kur'an'da Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın sorumluluğu kuluna yüklediği noktalara baktığımızda biraz sonra göreceğiniz ayetlerde Rabbimiz ve Teala kulunu gösterdikten ve öğrettikten sonra sorumlu tutma hususu var. Bu sadece bakış açısı için bir ara derstir Yani cehaletin mazeri olup olmadığı hususunda yazılmış olan kitapların hemen hemen hiçbirinde bu, bu dersi ve benim getirdiğim bu ayetleri bulamazsınız. Çünkü benim buraya getirmiş olduğum bu ayetler size bir sonraki derslerde işleyeceğim ayetler değil. Bir sonraki derslerde size cehaleti, mazeret görenlerin delili diye ekstra delil getireceğim. Ona reddiyeler varsa, reddiyesi cevabı varsa cevabı. Ondan sonraki derste cehalet, mazeret olamaz diyenlerin, işte Araf suresindeki ayet gibi delillerini getireceğim ve onlara cevap verilecek reddiyesi varsa reddiyesi. Onlar ayrı. Onlar doğrudan cehaletin mazeret olduğu hususunu işleyen ayetler. Bugün işleyeceğim ayetler, sorumluluk Allah Azze ve Celle'nin katından kuluna karşı ona gösterdikten sonra bu bakış açısı adeta ne olur bizim için bir zemin olacak. O yüzden bu ayetlerin çoğu diyeceksin cehalet mazerettir hükmü doğrudan bundan çıkmıyor. Ben öyle bir şey iddia etmiyorum. Bugünkü işleyeceğimiz ayetler Rabbimizin katından rahmetiyle kuluna karşı ona öğrettikten sonra sorumlu tuttuğunu beyan eden ayetler. Ve buradan cehaletin mazeret olabileceğine çıkacak olan deliller mantıken sonra öbürlerine şahit kılınacaklar. Biraz ağır olabilir. İdare edeceksiniz. Bakara Suresi'nin 27. ayeti kardeşler. Bakın Bakara Suresi 27. ayetinde Rabbimiz ve Teala diyor ki: "Ellezine yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi ve yeqt'un ma amarallahu bihi ay Ve yufsiduna fil ardı ulai kahumul اَلَّذ۪ينَ O kişiler, o kimseler ki يَنْقُدُونَ ahdallahi Allah'ın ahdini bozuyorlar. Ne zaman? مِنْ بَعْدِ مِيْسَاقِهِ Allah onlara ahdini bağladıktan sonra. Allah Azze ve Celle onlar ile ahdini misak haline getirdikten sonra ahdini bozanlar var ya ve ayet devam ediyor. Ve yıktağın ama amar Allahu biihi ayıusal. Allahu Teala birleştirmeyi emretmiş olduğu şeyin arasını ayıranlar ayusidune fil art ve yer yüzünde fesat çıkaranlar işte onlar hüsrana uğrayanlardır ayeti. Şimdi buradaki bu ayette bizim kendisine dikkate çektiğimiz husus burada üç kesim var. Birinci kesim kimler? Birinci kesim yer yüzünde fesat çıkaranlar. Ya daha doğrusu bu üç gruptan üçüncüsü yer yüzünde fesat çıkaranlar. İkincisi Allahu Teala'nın birleşmeyi emretmiş olduğu şeyi ayıranlar. İlki ki bizim meselemizle alakalı olan bu Allah bağ attıktan ve misak, söz aldıktan sonra ahdi bozanlar. Şimdi Allahu Teala'nın ahit verdikten sonraki helakı zikretmiş olması Ahdin alınmasından önce sorumluluğun ne olmadığını gösterir? Olmadığını gösterir. Öyle değil mi? Onlar ki ahdimizi bozuyor. Peki misak nasıl alınır diye Kur'an'a bakacağız. Ahdallahimin min ba'di Bağlanmasından sonra misakı bozanlar. Misak dediğiniz vesikadır kardeşler. Yani bağ atıldıktan sonra vesika oradan gelir. Kur'an'daki diğer ayetlere baktığımız zaman biz misakı şöyle buyururuz. Mesela bazı ayetlerde Allah-u Teala İsrail oğullarından misak alındığını bahseder. Ve İsa oğullarından bu misakın peygamberlerin gönderilmesiyle alındığını bahseder. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü de bu anlamda bir misaktır. Bizim Muhammed Allah'ın Resuludur dememiz de nedir? Bir Misak'tır. Yani kim ki Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğu kendisine haberi geldikten sonra bozarsa, birleştirmezse ya da kabul edip hakkını vermezse ona ne vardır? Sorumluluk vardır. Peki Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın adını hiç duymayana ne olacak? Misak'ı bozma hükmü verilebilir mi? Verilemez. Ki İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Rasulullah aleyhisselatu vesselam ne diyordu aynen şöyle diyordu: La <gülüyor> yisme obi ahdun min el Yehud wal Nasara Yahudilerden ve Hristiyanlardan benim adımı duyup da benim haberim onlara gidip de iman etmeyenler cehennemektir diyor hadiste. Bakın benim adım onlara gittikten sonra, peygamber olduğum onlara iletildikten sonra iman etmezlerse. Demek ki peygamber aleyhisselatü vesselamın adı onlara ulaşmazsa bu sorumluluk onlara nedir? Yoktur. Kaldı ki bütün derslerin en akabinde ben size Fetret devri dönemi insanların yani peygamber ve ilmin kendilerine gitmediği insanların hakkındaki alimlerin üç görüşünden de bahsedeceğim. Alimler üç ayrı görüştür. Biraz ilmi olacak dikkat edin. Ben bu üç ayrı görüşün hangisinin doğru olduğunda değilim. Birincisi komple cehennemliktir. İkincisi komple cennetliktir. Üçüncüsü mahşer günü sorgu suale çekilecek de üç ayrı grup var. Ben bu grubun hangisi doğrusunda değilim? Ben hangisindeyim? Alimlerin içerisinde taban tabana bu üç ayrı fikir var. Demek ki bunda bu şekilde farklı düşünmek akidevi ve küfür değil. Anladınız? İmam Ebu Hanife diyor ki adamın biri taşı almış efendim onun altın olduğuna yemin ediyor ve savunmaya başlıyor. Öbürü tahtayı almış, onun diyor altın olduğuna yemin ediyor ve onun altın olduğunu ispat etmeye kalkıyor. Öbürü de demiri almış, onun altın olduğuna yemin ediyor ve altın olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Siz bekliyorsunuz imam bir şey diyecek. İmam diyor ki işte bu üç kişi altını bilmedikleri hususta birleşmişler. Yani şimdi benim buradaki çıkardığım da bu. Fetret devri, yani kendilerine peygamber ve ilmin gitmediği insanlar hakkında alimler Kimisi hepsi cennettiktir. Kimisi hepsi cehennemliktir. Kimisi sual sorulacaktır demişse demek ki bu mesele ihtilaf edilebilecek bir meseledir. Hiçbir şekilde batıllığı ya da tekfiri gerektirmez. Bunda bana itiraz edebilecek olan var mı? Yok. Ha şöyle edersiniz, kalkarsınız. Allah korusun. Tam bir kardeşe Adamın dediği gibi hani sen Ebu Hanife'yi hala Müslüman mı görüyorsun gibi cesne böyle yani ifade kullanırsa ona tabi ayrı yani yani e sen hala ibni Temyem Müslüman mı görüyorsun yani gibi cesne böyle ifade kullan onlar Allah Azze ve Celle ayaklarını sabit kılsın. onların da ihlaslarında, samimi olanlarında haddini bilenlerde Allah Azze ve Celle hayırlar ihsan eylesin. Evet bu ayette neyi gördük ahit alındıktan sonra bunlar. Dikkat edin kardeşim, Tekrar ediyorum. Bakış açımıza şahit olacak deliller. Doğrudan delil değil bu. Bakış açımıza şahitli gelecek bunlar. Bir sonraki ayet 120. ayet. Bakara suresinin 120. ayeti. Bakın Allah-u Teala bu ayetinde diyor ki kardeşler. وَلَنْ ankel عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ey peygamber, Yahudiler ve Hristiyanlar, ebediyen senden razı olmayacaklar. Seni sevmeyecekler. Yahudi ve Hristiyanlar seni sevmeyecek diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. bul onlara de ki inne hudallahi huvel huda. Hidayet kimin yoludur? Allah'ın hidayetidir. En güzel hidayet Allah'ın hidayetidir. Devam ediyor ayet. Ve le Eğer sen onların hevalarına uyarsan ne zaman? بعد لذي جاءك ilm sana ilim geldikten sonra onlara uyarsan, melleke minallah miveliyuvela nasir. Artık Allah'tan ne bir yardımcım var? Ne de? Dostum var. Dikkat edin. Bana şunu söyleyebilecek işinizde Allah korusun aklını yitirmiş var mı? Tamam, Kur'an'da böyle söylüyor ama bu piç bir anlam ifade etmez. Yani. Allah-u Teala bunu öylesine söylemiştir diyecek bir aklını yitirmiş var mı? Allah-u Teala burada ey peygamber sana ilim geldikten sonra onların hevalarına uyarsan Allah ile bağın ve velayetin kopar diyor. Burada yine Allah Azze ve Celle sorumluluğu neyden veriyor kardeşler? İlim geldikten sonra. Sana ilim geldikten sonra. Anlaşıldı çok detayına girmiyorum. Bunlar Allah'ın anlaşılıyor diye fazla detaya girmiyorum. Yoksa bunun mefhumu halifi yani böyle olmadığı durumda ne olur gibi tartışmalar yapılabilir. Ona uzun süresi. Yine kardeşler Bakara suresi 145. ayete göz atalım. Bakara suremizin 145. ayetinde Rabbul Alemin diyor ki ettellezintul kitaı bir <gülüyor> kulli ayet timmate bir o kıbletiky peygamber sen ehli kitabı Yahudi ve Hristiyanlara bütün ayetleri ve bütün mucizellere getirecek olsan da onla senin kıblene uymayacaklar amaente bir tabien kıbleım sen de onların kıbresini uyacak değilsin zaten ama bir tabi en kıblete bat onlar senin kıbrene uymamakla beraber kendilerinin kıbresi de bir değil onlar da birbirine kıbresini uymayacaklar وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana ilim geldikten sonra onların hevalarına uyacak olursan اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ İşte o zaman sen zalimlerden olursun. Sana ilim geldikten sonra Çünkü ilim nedir kardeşler? İlim Kur'an'da ayrı Kur'an kavramları hususunda düşünen kardeşler bunu dikkate alsınlar. Bu Kur'an kavramları usulündendir. Kur'an'da ilim kelimesi bazı yerlerde müsaade için kullanılır. Müsaade için kullanılır. Mesela bir örnek vereyim size. Kur'an'da anne babaya itaati bahseden Allahu Teala'nın ayetlerinde Rabbim şöyle buyurur: Hani ve incah elde en tuşlu ki bi ma lese elke bihi Hakkında ilmin olmayan bir hususta annen baban sana bana bir şey ortak koşmanı emrederlerse ne yap? فَلَا تُوْتِعْهُمَ Onlara itaat etme İfadeye bakın. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِي Hakkında ilmin olmayan bir hususta. Burada ilim ne anlamındadır? Sana müsaade edilmemiş olan alanda. Çünkü ilim geldin mi hakla batıl ne olur? Ayrılır. İşte o zaman sana müsaade yoktur. Hak geldiyse sana annene babana itaat edeceğin yeri de biz öğrettik diyor Allahu Teala. İtaat etmeyeceğin yeri de öğrettik. Dolayısıyla hakkında ilmin olmayan bir hususta, hani diyebilirsin ki ya bilgim olmayan bir hususta anam babam beni nasıl içip koşturur? Yani kalıp olarak ayeti böyle aldı mı biraz çakışıyor değil mi insan? Nasıl bir anlam çıkaracağım? Hakkında ilmin olmadığın bir şeyi sana bana ortak koşman emrederlerse. Çünkü ilim gelirse ilim hakikati ortaya koyar, Müsaadele olduğunu, olmadığını ortaya koyar. Dolayısıyla burada da ayinlik kalıp var bakın. Ehva'uhum min ba'di ma ja'a Sana ilim geldikten sonra ey peygamber, onların hevasına uyarsan. Bak ilim geldikten sonra. İlim gelmemiş olma durumu burada ilim gelmiş olmak sonrasındaki durumda otomatik olarak ayrı olarak değil mi? Ayrı iki kategori ifade edilir. Bu ayette de Rabbimiz Tebari ve Teala'nın kullarına olan merhameti ve kullarına olan takdirini gösteriyor. Devam ediyoruz. Bakara Suresi kardeşler 208 ve 209. ayet. Allahü Teala buyuruyor ki, ya ihlazine âlemin uduklu fesil mukafâ ey iman edenler topluca selamete girin. Valla tetbiq o xutvatı şeytan. Sakın şeytanın adımlarının peşine takılıp gitmeyin. İm nehile ki madur vumubilin. şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Fəin zellətüm münbâdî ma jatkumûl beyinatu sizə beyineler geldikten sonra fâlamu eyn Allah'a aziz, Bilin ki Allah çok izzetlidir, hikmetlidir. Yani burada ne var? Bir tehdit var değil mi? Ama ne zamanmış bu tehdit kardeşler? Bakın min ba'di eğer ki size beyineler geldikten sonra ayağınız kayarsa bakın şimdi burada ayetteki bunca ifade yani size beyineler apaçık Allah'ın beyineler size ulaştıktan sonra ayağınız kayarsa demek ki beyinlere bize gelmeden önce şeytanın adımlarına uyma hususunda azap yoktur. Çünkü Rabbimizin bu ifadesi size beyineler geldikten sonra eğer ayağınız sürçecek olursa, şeytanın adımlarına uyacak olursanız bilin ki Allah azizdir, hakimdir. Ve minhum ummiyun la ya'lemun el kitabe illa emani ve illa O ayeti de bununla beraber irdirebiliriz ama gerek yok. Çok fazla vaktinizi almıyor. Yine kardeşler. Akara suresi 101. ayet. Bakara 100. ayet Ayeti hızlı hızlı. Böyle yavaş yavaş mı okuyayım? Uykunuz mu geliyorsa daha doğrusu danayım. Kızdan demiyorum. Hafif biraz hani e, zihninizi adapte olmanızı gerektirecek mesele olduğu için yavaş yavaş tane tane söylüyorum ki inşallah tarzı alakalı diyebilirsiniz. Bakara 101. Ve ja'ahum rasulun min lima Ne zaman ki o Yahudi ve Hristiyanlara kendi yanındakileri yani neyi Kevratı ve İncili tasdik eden bir beyine geldi. Minellezine utul kitap ehli kitaptan kitaballahi vara e zuhurihim. Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Keennehum la ya'lemun. Sanki bilmiyorlarmış gibi. Sanki hiç bilmemişler gibi kitaba uzak durdular. Kitabı bilenlerle bilmeyenler ayrı olsa idi. ...aynı olsaydı sanki bilmeyenler gibi ifadesi kullanılır mıydı? Anlatabiliyor muyum değil mi? He diye bile ben, ben devam ederim. <gülüyor> evet dikkat edin. Ke la ya'lemûn. Sanki bilmiyorlarmış gibi. Halbuki bilmiyor değiller diyor bakın Allah-u Teala. Çünkü onlara ne geldi? Kitap onlara geldi. Kitabı geldiği halde kitabı arkalarına attılar. Sanki bilmeyenler, yani bilmeyenlerin kitabını arkalarına atmaları zaten normal. Ama bunlara kitap geldikten sonra arkalarına atmaları normal değil. Dolayısıyla kitabın kendisine gidip de ondan yüz çeviren ile kitap kendisine gitmeden yüz çevirmiş olma durumunda kalan aynı değildir. Bu ayet bunu açıkça ne yapıyor, Ortaya koyuyor. Bakara Suresi 113. Ayet ve söyledi Yehudu, "Lise Nascara"la şeyi ve söyledi Nascara, "Lise Yehudu"la şeyi ve onlar kitap. Bizim onlara indirdiğimiz kitabı okudukları halde Yahudi ve Hristiyanlar birbirleri için Yahudiler diyor ki Hristiyanlar hiçtir. Hristiyanlar da dediler ki Yahudiler hiçtir. Yani Allah'ın katında hiç bir değerleri yoktur. Kezalik'e, "Salle Lazinel, la yalamuna misla ki, قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْ لَقَوْلَهِمْ Bilmeyenler işte aynı sözü söylediler. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪يمَا كَانُوا ف۪يهِ يَغْتَلِفُونَ Bilmeyenler gibi aynı sözü söylediler. Halbuki bunlar kitap ellerinde var. Sen nasıl bilmez gibi takılırsın? Anlatabildim mi? لَا يَعْلَمُونَ Yani bilmeyen, adamın Yahudilikten hiç girişçen ata hiç, hiç haberi yok. Yani adam Tevrat'ı bilmiyor. Adam İncil'i bilmiyor. Şimdi Tevrat'ı hiç duymamış. İncil'i hiç duymamış adama Yahudilik nedir desen ne diyecek sana? Nedir diyor? Ne bileyim nedir işte. Yani nalbantçı mıdır? Ne bileyim ben? Boyacı mıdır? ya e, Hristiyanlık nedir desen adam sen ne diyecek? Ne bileyim bilecek. Hiç. Olsa doğru olmasa da olur diyecek. Bu bilmeyenlerin sözü. Allah-u Teala diyor ki bunlar kitap ellerinde olduğu halde birbirleri için bu lafı söylüyorlar. Normal mi? Değil. Niye? Çünkü bunların elinde ne var? Kitap var ve bunlar biliyorlar. Bildikleri halde bunları bu lafı söylemesi Allah'ın katında nedir? Helakı getiren ve azabı getiren bir husustur. Çünkü Allah'a karşı insan sorumludur. Bildikten sonra ne yapmalı? Ona karşı hakkını vermiş olmalı. Nisa suresi 165. ayet. Bu ayet hem burada değerlendirilir kardeşler, hem cehaletin mazeret olduğu hususunda değerlendirilir. Cehaletin mazeret olduğunu e, savunan görüş bu ayetle getirilir ama burada da değerlendirilir. Çünkü ayete dikkat edin. Rabbimiz diyor ki, Rusulem, biz elçiler gönderdik, peygamberler gönderdik. Niçin gönderdik ki allah Teala? Mübeşşirine ve munzirine ki bu peygamberler insanları hem müjdelesinler hem de korkusundan. Yani cennetle müjdeli, cehennemle korkusun Dikkat edin Allah azze ve celle'nin ifadesine. Ama bu ifadeyi Allahu Teala'nın yüceliği ile beraber Rabbimizin yüceliğiyle ile Fealul limayrid. Allahu Teala hiçbir yaptığından sorulmaz. İnsan olur sorulur, yaratılmışlar sorulur. Allah azze ve celle niye hükmederse o odur. Kimse haşa neden diyemez. Ama buna rağmen bakın Rabbimiz ne diyor biliyor musunuz? Biz peygamberleri müjdeleyen ve korkutan olarak gönderdik ki لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّ Yarın insanların Allah'ın karşısında delilleri olmasın diye. He? Yarın insanların Allah'ın karşısında delili olmasın. Yani eğer peygamber gitmezse kul ne diyecekti? Ya Rabbi bana peygamber gelmedi ki. Uyaran, korkutan birisi gelmedi ki deyince Allahu Teala diyor ki bu onun için de delil olacaktır diyor. Delil olacaktı. Allah'a karşı bir insanın delil sahibi olması haddinin yüksek olduğundan değildir. İşte evet. Rabbimizin rahmetiyle bunu böyle takdir ettiğini göstergesi değil midir bu? Peygamberlerin vasfı ne? İlimle insanların elini Allah azze ve celle'ye karşı elini bağlar. O yüzden yarın diyor Allahu Teala, "Ba'de rusul, bakın elçileri gönderdikten sonra Allah'a karşı delilleri kalmasın." diye. Demek ki elçiler gitmediyse Allah'a karşı neleri var? Delilleri var. Bu Rabbimizin beyanıdır açıkça. Ve kenne Allahu azizen hakima. Ki dediğimiz gibi haşa bu insan hakkı değildir. Bu Allah'ın rahmetidir. Yoksa Allah izzetlidir, hakimdir. Sizin baştan sona bütün insinizi cinsinizi ateşte yaratıp ateşte ebedi helak etseydi gıhın <gülüyor> çıkabilir miydi Sen kimsin? Ama buna rağmen Rabbimiz böyle diyor. Böyle diyor. Buna dikkat edin. Yine kardeşler, Nisa suresi 115. ayet. Nisa suresinin 115. ayeti. Bakın Allah-u Teala buyuruyor ki ve mel yushaqiqir her kim ki peygambere muhalefet ederse peygambere karşı düşmanlık ederse peygamberin yolunun zıttına olan yolu yol edinirse ne zaman min ba'di ma tebayyana lehul huda kendisine hidayet yolu apaçık ortaya konduktan sonra ve yettebi' gayra sabilil mu'minin ve müminlerin yolunun da zıddına giderse نُوَلِّهِ مَا Biz onu gittiği yolda bırakırız ve nuslihi cehennem Onu diyor cehenneme salarız diyor Allah Azze ve Celle. نَعُوذُ بِاللّٰهِ Cehenneme salarız. وَسَاءَتْ مَصِيرًا O da ne kötü bir duraktır. Ayeti dikkat edin kardeşlerim. Ücreti ki dikkat edin. Her kim kendisine hidayet belli olduktan sonra işte bu ayeti alıp kimisi bir kimseye hüccetin gitmesinden kastın hüccetin anlaşılır olması anlamına bu ayeti delil getirir. Çok da yersiz değildir. Çünkü ayette kendisine hidayet ortaya konduktan sonra hak ile batın arası kendisine ayrıştırıldıktan sonra bunu yaparsa dolayısıyla bir kimse peygamberi bilmiyor, hidayetin haberi yok ama peygambere muhalefet içerisinde bir hayat sürmüş. Hiç haberi yoksa tabii ki bu buradaki azabı hakikaten değildir. Çünkü Allah Teala'nın azabı ilim geldikten sonradır. <gülüyor> Affedersiniz. Nisa suresi 153. ayet kardeşler. Yese luke ehmel kitabi antun ezili alehim kitabe min al sema. Fakat sela musa akber min zelik. Fakat sela l musa ثُمَّ اتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ İsrailoğullarının e, hainliklerinden Allah bize ve bahsederken Hz. Musa Aleyhisselam'a karşı haddi aşmış olmaları Hz. Musa Aleyhisselam'dan birçok şey istemiş olmaları ondan sonra Hz. Musa'nın yanında ayrı kitap insin biz de görelim demeleri daha sonra Allah'ı bize göster ey Musa demiş olmaları biliyorsunuz İsrailoğullarının bu ihanetleri oldu. Hz. Musa Aleyhisselam'ı çok çektirdiler. Tabi hepsi değil de yani genelde çok çektirdiler. Ve dediler ki bize Allah'a göster. Fe'akhazat humu saikatu zulmihim. Sonra diyor bu zulümlerinden dolayı diyor onları diyor bir yıldırımla beraber baygınlık aldı. Summat takazul daha sonra diyor onlar yine buzağın yaptılar. Buzaya tapındılar. Min ba'di ma caet humul beyinat. Musa kendilerine geldikten sonra gidip bir de buzağı edindiler ki bütün bunlara rağmen Allah-u Teala diyor ki faa'una anzalik biz bunları da diyor affettik. tövbe ettiler biz bunları da affettik bu elteyna Musa sultanı biz diyor Musaya çok açık bir sultan güç kuvvet delil veri verdik dikkat edin ya kendilerine bilgi geldikten sonra bile Peygamber işlerini olduğu halde Allah-u Teala bunları yine ...tövbe ihtimallerinden dolayı bahsetmiş. Şimdi bizim bahsedeceğimiz sadece bir örnek vereyim size. Bir kadın düşünün ki bu bizzat yaşanmış olan bir olaydır. Yani kadın Mısır'da Seyit Bedevi var onların şeyhlerinden. Tanta denilen yerde. O Tanta'da ben de bir sene kaldım. Tanta'da o Seyit Bedevi'nin işte e, kabrini e, orada dua ediyor falan filan. Bu akidesi güzel Müslümanlardan bir tanesi de, hani bu bahsettiğim sıradan bir insan da değil, hocalık yapan bir kimse. Gidiyor o kadını çekiyor, yaşı ileride biraz, diyor, etme anacığım bak, sen Allah'tan korkmaz mısın diyor. Bak, Allah ayetinde böyle söylüyor, Peygamber hadisinde böyle söylüyor. Vallahi diyor, yani bu 10-15 dakikayı ben ekliyorum, ta ki nakilde divayetim sakat olmasın. Kadına biraz anlattım. Orada diyor onu ziyaret edip dua ettiği için vallahi öyle bir ağlamaya başladı ki diyor. Ben ne günah işlemişim diye. Ben diyor günahımı öyle ağladığım yoktu. Şimdi kadına bunu söylemişler. Kadına demişler ki, bak allah Teala ayetinde diyor ki Ey peygamber onlar günah işleseler, günah işledikten sonra sana gelseler Allah'ı ne yaparlar? Bağışlayıcı bulurlar. Bu ayeti getiriyor. Ondan sonra bile de diyorlar ki e, alimler peygamberlerin varisleri değil mi? He, e, bu da alimdi. Peygamber de, de bunun varisi olduğuna göre. Bunlar da aynı de deyince. Yani 55-60 yaşında tarladan çıkmış gelmiş kadın ne bilsin ya. Yani bunlar peygamber içinde olduğu halde kardeşler peygamber içinde olduğu halde ya. Ya turistin aya çıkmışlar. Hz. Musa'nın elinde Tevrat var. Tevrat. Hz. Musa Aleyhisselam Tevrat'ı almış. Yok diyor. Bir de bir daha insin görelim diyorlar. Düşünebiliyor mu? O da yok. Görelim. Allah'ı göster bize diyor. Yoksa inanmayacağız sana diyorlar. seçmişe Allahu Teala. Hz. Musa da bunları seçmiş önden yanında. Bizi Allah'ı göster diyor. Yoksa inanmayacağız sana diyorlar. Bunları da diyor, affettik diyor Allah-u Teala. Buzaya tapındılar. onlar da affettik. Ama tabi neyle? Tövbeyle. Tövbe etmenleri helak oldu. Ki bir kısmı zaten helak oldu onlar ayrı bir şey. Ama bunlar bu şekilde. Hatta bildiğim gibi, Rabbimiz onları öldü, diriltti. Tekrar bir daha tövbelerini kabul etti. Devam edelim kardeşler. Yani burada peygamber geldikten sonraki sorumluluğun doğrudan delili değil bu ayet bak. Yani Şimdi yakında zikrettiğimiz ayetler gibi doğrudan delili değil ama peygamber geldikten sonraki işlemiş olduğu küfür fiillerine peygamber varken diyerek ne yapılıyor? Vurdu yapılıyor. Anlatabiliyorum değil mi? Yani anlattığımı zannediyorum Allah'ın izniyle. Anlatabildiğimi düşünüyorum inşallah. Evet. Ya meaşeral cinni vel insi elemi etikum rusulun minkum yegussuna aleykum. En'am suresine geldi kardeşler. Bakın En'am suresinde 130-131. ayet. Ayetlere dikkat edin. Kendilerini helaka sürükleyen ve ateş ehli olan, ateşe doğru gidenler için Allahu Teala diyor ki ya me'şar'el cinni vel ins. Ey cinler ve insanlar. Elem ye'tikum rusulun minkum? Size sizden olan peygamber gelmedi mi? Yakussuna aleikum ayati. Size ayetlerimizi an, ayetlerimi anlatan وَيُنْزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Ve bu gününüzle yani bu mahşere geleceğiniz hususunda sizi bilgilendirip de sizi korkudan bir peygamber gelmedi mi? Onların cehennemliği hak etmiş olmalarına gerekçe gösterilen ne Size peygamber geldi. Ve siz o peygamberin hakkını vermediniz. O zaman bunu hak ettiniz. Dolayısıyla buradaki size peygamber gelmedi mi ifadesi cevap isteyen bir ifade değil. Onların bunu hak ettiklerini onları hakir göstererek kendi sonlarını kendilerinin hazırladığını derleriz. Size peygamber gelmedi mi diyor Allah Azze ve Celle. Bugününüzde sizi korkutan peygamber gelmedi. Gâlu derler ki şehidne alâ enfusine biz nefislerimiz aleyhine şahitlik ediyoruz. Geldi. Bak kendi nefislerinin aleyhine ne yaptılar? Şahitlik ettiler. Halbuki Nisa suresinde Allah-u Teala 65'te ne diyordu? Peygamber olmasaydı onların Allah'ın katında, karşısında ellerine ne olacaktı? Delil olacaktı. Bak delil yok. Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Geldi. Evet geldi geldi. İbrahim geldi kendini adeta çatlattı ey insanları ateşten kurtulunca. Nuh geldi, Hud geldi, Salih geldi, Süleyman geldi, Davud geldi, Zekeriya geldi, Zulkifil geldi. Ve onların en sonu başların tacı Muhammed aleyhisselam geldi, uyardı. Sakının, sakının, sakının. Öyle bir gün var sakının diye uyardı. İşte o günde evet ya Rabbi uyardı biz aleyhimize şahitlik ediyoruz diyecekler. Burada da peygamberin yine gelmiş olması. Ama vakarla tumul hayatud dünya Ama dünya hayatı onları aldattı diyor Allahu Teala ve şehidu ala enfusihim enhum kafirin. Bakın kafirler oldukları hususunda kendi şahitliklerini kendileri yaptılar. Çünkü buradaki küfür tam bir küfür. Bir de İslam'la alakası olmadığı için ...halinde kendisine küfür hükmü verilenler var. Bugün Amerika tarafı, Brezilya tarafı ya da uzak doğunun bir tarafı olsa gerek... ...Allah oylem bir yerde insanlar işte bir ormana gidiyorlar... ...şelale, melale falan filan atıyor. Orada hala kurbanlar kesiyorlar. Ee, efendim, e, Suyun altına uzanıyorlar, yanına yatıyorlar. İşte acayip bir topluluk. Şimdi biz bunlara ne hükmü vereceğiz? Kafir hükmü vereceğiz. Değil mi? Kâfir hükmü vereceğiz tabii ki. Bunların İslam'la hiçbir alakası yok. Hiç İslam belki duymamışlar. Ama kafir hükmü vermekle beraber biz bunları hangi kafirlerden görürüz? Tevbe suresinde ele alınıp da kendilerine evet hüccetin ikame edilmesi gereken küfür zümlesi. Çünkü Müslüman zümlesi belirli bir zümledir. O zümlenin dışına kalan İslam'ın şartlarını oluşmadığı kesin küfür olarak ifade edilir ama hepsinin hükmü aynı değildir. Bakın burayı iyi anlayın. Burayı özellikle iyi anlayın. Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için belirli bir takım şartları ne yapması lazım? Yerine getirmesi lazım. Her kim bu şartları getirmiyorsa hangi çeşit olursa olsun nerededir? Küfürdedir. Çünkü insanda iki gruptur. Ya Müslümandır ya kafirdir. Dolayısıyla Müslümanlığın şartını yerine getirmemiş her insan kafirdir. Ama her kafirin hükmü aynı değildir. Çünkü her birisinin küfre girmesinin sebebi farklıdır. Kimisi inadından küfre girer, tam kafirdir. Kimisi bildiği halde düşmanlık eder, tam kafirdir. Hepsi. Kimisi de haberi yoktur, o da kafirdir. Ama onda bu aynı değildir. O azabı hak etmezsin. O azabı hak etmez. Fetret devri insan hükmündedir. Bu alimlerin farklı görüşleri vardır. Burayı iyi anlayın. Burayı anlamazsanız tek kafir kelimesinde tıkanırsanız Allah korusunu çıkamazsınız. Burası çok önemli kardeşler. Niye diyeceksiniz biliyor musunuz? Bu kelimeyi iyi anlarsanız burası da not almanız gereken yerdir. Kelimenin içeriğiyle beraber anlamının bütün olması gerektiğini anlarsanız neden haklarında küfür hükmü verildiği halde İslam tarihinde bir çoğunun idam edilmediğini de o zaman çıkardırsınız. Anladınız? Şu sözü söyleyen kafirdir falanca kişi kafirdir demiştir ama ona mürtet hükmü olarak idam edilmemiştir. Çünkü onun küfre girme yöntemi de farklıdır. Öldürülen kişi, mürtet olarak öldürülen kişi kardeşler Doğrudan dinini değiştiren olur. Yani İslam'dan çıkıp başka bir dine giren olur. Ya da hallacı, mansur gibi tamamen Allah'ın sıfatlarını doğrudan cavurluk edecek şekilde. Değil mi? Ne diyor? Enel hak ben Allah'ım diyor kafir. Ma fi cübbeti Allah Cübbenin içindeki Allah'tan başkası değildir diyor. Mesela beyazı dibistami. Yani bunlar açık küfür sözlerdir. Bunlar, ama bu dediğim yeri anladınız mı? Her kelimenin, yani bir kelimenin umumi kullanılmış olması her yerde aynı anlamı ve karşılığı gerektirmez. Burası çok önemli. O yüzden bu ayette bakın, işte bunlar diyor kendilerinin kafir olduklarına Allahu Teala şahitlik ettiler. Neyden sonra? Kendilerine peygamber geldikten sonra. Evet kardeşler. Devam edelim. Dakikaya da bakalım şöyle çünkü ona göre hızlanacağım yavaş başlayacağım. <gülüyor> yani bir sıkıştıracağız ya baktık vakitler haydi fırtına fırtına baktık vakit çok yavaş yavaş tane tane <gülüyor> tabi bu işin şakası ama vaktimiz de hakikaten fazla kalmamış evet kardeşler yine aynı surenin 155-156. ayeti ve 157. ayet. En son okuduğumuz ayet hangi ayetti? Yazanlar söylemesin, yazmayanlara soruyorum. Hangi ayetti? Hangi sureye gidemedim? Ondan öncekini <gülüyor> soruyorum, onu da <daha> yeni bitirdim. <gülüyor> evet. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki aldığımızı burada bırakıp gideceksiniz. çekim yapıyoruz, yapıyoruz her. Yani. Lan bu demiş Vallahi silah çıktı, mertlik bozuldu. Bu da arkadaş bu kayıt çıktı, talebelik, malebelik kalmadı ya. Bu nedir? Ya? Yani nasıl kayıt yapıyoruz hocam? Tabi <gülüyor> bir şey de diyemiyoruz. Uyuyabilirsiniz. Dinlemeyin. niye zahmet ediyorsunuz ki? Yastık göndereyim mi? <gülüyor> Yani mantıken doğru değil mi aslında? Yani mantıken doğru. E hocam zaten kayıttan dinleyeceğim burada. Şimdi zaten şey anlamıyorum? Kayıttan zaten dinleyeceğim. Ya bu işin lafı tefesi helal et. Evet, devam ediyoruz. Ama her zaman yazma ayrıdır unutmayın. Her zaman yazma ayrıdır. Yazdığınızda o aklımızda kalır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü yazmak bir şey görmek cinsindendir. Bir insanın bir şeyi işitme okuması ayrıdır. Görmesi ayrıdır yaşaması ayrıdır. Bu kural böyledir. O yüzden Çin atasözü var bir tane daha önce söylemiştim şeyi. Bir şeyi yüz defa dinleyeceğine, okuyacağına 10 defa gördür. 10 defa göreceğine bir sefer yaptır. İşte o yazma, o görme kısmıdır onun. Tamam O her zaman farklıdır. Hiçbir zaman kalıpla bir tutulmaz. Evet devam ediyoruz kardeşler 155. ayet. Bakın Rabbimiz diyor ki ve haza kitabın enzelnahu mubarakun bu Bizim bizim size indirdiğimiz diyor Rabbimiz mübarek olan kitaptır. Ve tequlu allekum Allah'tan sakının ki sakınas yani ola ki e, rahmete dûçar olusunuz. En <gülüyor> tequlu inma unzile kitabu ala taifetin min qablina ve in kunna andiraset him Sizin kitap bizden önceki iki taifeye indirilmiş Bizim kitaptan haberimiz yoktu dememeniz için. Dikkat edin, size kitap geldi ve siz artık bize kitap gelmedi diyemeyeceksiniz. Değil mi? Devam edelim, bakın ayet bitmiyor. Evtekulu <gülüyor> ya da şöyle derdiniz. Lev enne unzile aleyne elkitabu lekünne ehde minhum. Ya da diyecektiniz ki eğer kitap bize indirilmiş olsaydı biz onlardan daha da hidayet yolunu bulurduk diye safsata söylemeyeceksiniz. Söyleyemeyecektiniz. Çünkü insanlar öyle çok safsata atarlar bilirsiniz. Yani o hele ben bir köşeyi dönüp bak nasıl Müslüman olacağım ben. Hele şu işimi bitireyim nasıl Müslüman olacağım ben. Şeytan onu mezara kadar götürür Allah olsun. Ki Rabbimiz ne diyor? Kat kad ca'akum bayyinetun mir rabbikum ve huden ve Size Rabbinizden gelmiştir. Ne gelmiştir? Beyyine geldi. Hidayet geldi, rahmet geldi. Femen azlemümmen kethbe bir ayet ilah Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve sadafe anha ve ondan yüz çeviren, yüz çevirdiren daha zalimi var mı? senin izleyenler ispatfuna an ayetina suu biz ayetimiz kendilerine geldikten sonra onu yalanlayanları ne yapacağız çok kötü bir azaba yüz çevirmelerinden dolayı onları düçar edeceğiz diye Allah Azze ve celle Burada da habire kitabın gelmesi ellerinde bulunmuş olması var. Araf suresi 65 65. ayetten itibaren kardeşler Hazreti Hud aleyhisselamın kıssasıdır bu. Hazreti Hud aleyhisselam. Hazreti Hud aleyhisselam dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin Allah'tan başka bir ilahınız yoktur. Artık sakınmayacak mısınız?" Dediler ki 70. ayet: "Kalu ecitena linabudallahah vahde ey Hud, sen biz bütün ilahlarımızı, bütün bu hedeflerimizi bırakıp da ve nazar ya ki ibadet u bizim babalarımızın tapa geldiklerini de kulluk ede geldiklerini bırakıp da sadece Allah'a kulluk etmemizi mi istiyorsun fe'tinel bimeta'iduna in kunte min asadiqin eğer sadıksan diyor doğrulardan ise getir bize vaat ettiğin şeyi bakın diyor ki gale kad veka alaykum mir rabbikum rabbinizden diyor sizin üzerinize pislik hak oldu Allah Azze ve Celle'nin size peygamberi geldi, beygine geldi ve siz hala böyle mi konuşuyorsunuz? Allah üzerinden artık sizin üzerinize pislik hak oldu. Ve gababun, Allah'ın gazabı da size ne oldu? Hak oldu. Etucadilunenu fî esmâin. Yani kendi ve babalarınızın uydurmuş olduğu putlara kafını yoruyorsunuz da Allah'ın indirdiği apaçık delili mi diyor bırakıyorsunuz ona karşılık. Fentaziru inni ma'akum minel muntazirun ve bekleyin diyor ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Şimdi burada size sultan geldikten sonra bakın bütün bu gazap, pislik, bütün bu azabı onlar ne için hak ettiler? Neyden sonra peygamber ve beyine geldikten sonra sizin içinizde sultan size geldiği için gazap. Dolayısıyla bakın burayı iyi anlayın. Bir kimse açık duyar, bilir tembelliğinden hidayet yolunu araştırmazsa bu da bunlardandır Biz gerçekten ulaşma imkanı olmayanlardan bahsediyoruz. Yoksa onlara o gelmemiş olsa da Allah'ın gazabını hak etmeyeceklerdi. Yani Hazreti Hud apaçık beyin gelmeseydi onlara pislik hak olmayacaktı onlara gazap hak olmayacaktı. Evet, onlar pisliğin içerisinde olacaktılar ama gazap onların üzerine olmayacaktı. Çünkü sorumluluk ondan sonra. Yine aynı surenin kardeşler, 171'den 178'e kadar alın. 176. ayetindeki şu ifadeler kendisine ilim verildikten sonra kendisine ilim verildikten sonra ondan dönen ve dünyalığı arzulayan kişinin durumunu hani anlatıyor Allah Teala. Onun hali köpeğin hali gibidir diyor ya hani sen onu çağırsan da çağırmasına dilini solmuş artıya yani Allah katında hiçbir diğer yok. Ne diyor Rabbimiz? Sen onu diyor o sorumluluğuna yüklesen de yelhes اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَسْ ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَةِنَا Dikkat edin. Bu adamın kendisine ilim verdikten sonra dünyalığa dönen ve bizim katımızda istediği kadar dua etsin. Sen de kendisini istediği kadar çağır çağırma, dilini dışarıya atmış soluyan bir köpeğin misali gibidir. Bunun örneği diyor Allahu Teala kendilerine ayetler geldikten sonra yalanlayanların örneğidir. Dikkat edin. Bu adama çünkü ne gelmişti? İlim gelmişti. İlim geldiğinden sonra geriye dönülürse bu adam ne olur? İşte bu duruma düşürüyor. İşte bunun misali diyor Allahu Teala, kendilerine kitap geldikten sonra yalanlayanlar halidir. Demek ki kendilerine kitap gelmediği halde yalanlayanlar kısmında bulunanlar böyle değildir. İki kere iki dörttür. Evet kardeşler. Tevbe suresi altıncı ayet. O ayeti biliyorsunuz. Onu işlemeyeceğim. Çünkü ileride detaylara gireceğiz. Müşriklerden bir kimse ey peygamber sana sığınacak olursa ona imkan ver. Ta ki Allah'ın kelamını ne yapsın? işitsin Ve sonra ona emanetini bildir. Çünkü onlar bilmeyen bir topluluk. Biz bilmeyenlerin kendilerini İslam'a nispet edenlerine ayrı bilmeyenlerin İslam'la hiç alakalı olmayanlarına ayrı hüküm vereceğimizi söyledik. Bu kısmı anlatabildim değil mi? Yani bir kimse bilmeyenler kısmında olsa da hepsi aynı kategoride değildir. Çünkü bu bilmeyenler kısmında olmasına rağmen allah Teala bunu boynu vurulacaklardan saymıyor. Çünkü burada hüküm neydi? Mekke fethedildiği zaman Allah-u Teala kaç ay verdi kafirlere, müşriklere? Dört ay değil mi? Dört ay kafirler istedikleri gibi toparlarsa Onlara dört ay. Dört ay boyunca Mekke'de hazırlıklarını yapsınlar. Evlerini, baklarını mı toplayacaklar? Hallarını mı yıkayacaklar? Develerini mi toparlayacaklar? Mallarını, mülklerini mi satacaklar? Her ne yapacaklarıyla yapsınlar. Ondan sonra burayı terk edecekler. Yoksa bulduğunuz yerde öldürün. Bunların hükmü bu. Bunlar aslin hangi müşrikler? inad eden ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam karşısında savaşan müşrikler. Ama burada yine bilmeyen ve müşrik de ifade edilenlere rahmetle diyor ki Allah Resul Allahu Teala al onları. O müşrik de sana gelirse al. Onlara öğret. Sonra emanlarını ver. Çünkü bilmiyorlar. Aynı. Oradaki bilmeyen müşrikle Ebu Cehil'in bilmemesiyle bu adamın bilmemesi aynı mı? Değil. Üstünde siz de tefekkür edebilirsiniz. Yani ben buna biraz tefekkür ettim, epey çıktım. Vakit olmadığı için şu anda size işleyemiyorum. Siz de tefekkür edin. Benim ulaştığım yere belki de daha da ilerlesin. Allah'ın ulaşırsınız. Evet kardeşler. Aynı surenin 113. ayetini okuyorum. Peygambere ve iman edenlere cehennem ehli oldukları apaçık ortaya çıktıktan sonra akrabaları da olsa cehennem ehli olanlara dua etmeleri haramdır, yaraşmaz, olmaz. Demek ki bir kimse kendisine deril gelir onun gerçekten şirk olduğu kafir olduğu ve cehennemlik olduğu demek ki belli olurmuş ve ona dua edemezsin diyor Allah. Demek ki deril gelmez de sen onun, onun hali sana kapalı olursa ve bu durumda da sen ona akrabam diye ya da yakınım dua edersen sana bir sorumluluk yoktur. Onun cehennem ehli olduğu belli olduktan sonra diyor. Çünkü onun cehennem ehli olduğu apaçık ortaya çıktıktan sonra hatta diyor Allah-u Teala İbrahim'in diyor babasına olan duası da ona söz vermişti onu davet ederken babacığım Allah'tan senin için rahmet dileyeceğim demişti davetinde çünkü babası sırt döndü şu, Hazreti İbrahim canı yanıyordu etme baba şeytana kulluk etme diyordu babacığım değil mi Rahman Asi gelme Bak cehenneme gidiyorsun. etme meylemediği Hz. İbrahim'in canı yanıyor. Çünkü babası göz göre göre cehenneme gidiyor. Ben ama yine de Rabbimle sana bağışlamanı isteyeceğim diyor. Ve bu küfürde kaldığı hal. Dikkat edin. Burayı gireyim mi bilmiyorum. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın babasının küfrünün iki kısmı var kardeşler. Dikkat edin. Buraya dikkat edin. Hz. İbrahim'in babasının küfürdü olmasına rağmen yani hakkı kabul etmemesine rağmen iki safta olma ihtimali var birinci saf sadece kabul etmeyen kafirs Hz. İbrahim burası için söz veriyor ikincisi falan ma tebeyne lahu ennu adubulilla ne zaman ki İbrahim'e bir de onun Allah'ın düşmanı olduğu belirdi ondan güç şeybildi cücesiz Allahü Teala buraya anlatabildin mi? Yani mesela benim diyelim ki Allah göstermesi örnek veriyorum sadece babam hakikati kendisine anlatıyorum ediyorum, eğiliyorum kabul etmiyor ama bana düşman da değil Ebu Talip gibi mesela. Bana düşman da değil. Ondan beri olmana, bütün ilişkilerini koparmana gerek yok. Çünkü sadece kafir kabul etmemiş. Hz. İbrahim'in dua ettiği yer de burasıydı ve Allahu Teala sadece vaat ettiği için de diyor etti diyor. Bir vaadı vardı etti. Ama ne zaman ki babasının artık Allah'ın düşmanı olduğu hak tam ortaya çıktı. O da safını tam belli etti. O zaman ondan ayrıldı. Çünkü ilim ona tamamen orada ne yaptı? Açıkçası ortaya konuldu. Evet kardeşler. Yunus suresi 101-102 Nahl Suresi 1-2-3 Yani biraz yorumu gerektirecek olanlara girmiyorum. Vaktimiz geldi. Yeter inşallah. Biraz da içeri sıcak bastı. Nahl Suresi et âmrullâhi fe lâ testâcilûhu ve teâlâ ammâ yüştekûn. Allâh'ın emri gelmiştir, acele etmesinler. Allah'ın azabı da gelecek. Allah ondan ortak koştuklarından beridir. Ünezül'melâiketi bir rûhîmin emrihi alâ meyeshâ min ibâdih. Allah azze ve celle meleklerden meleklerini ve ruhunu yani Cebrail'i kullarından dilediğinin üzerine dilediğinin işi üzerine indirir ve onlara vazifeler verir en enziru uyarın diye peygamberlere ve onlar da insanlara uyarırlar ne diye ennehu la ilaha illa ene fettakun benden başka ilah yok ve benden sakının diye korkutsunlar diye demek ki peygamberlerin bunu getirmiş olmak gayeleri beyana ihtiyaç olan bir husus olduğu için böyledir Demek ki peygamberin olmadığı yerde insanlar bunu tam hakkıyla ne yapamazlar? Sakınacaklarını bilemezler. Ki o Allah ki göğü ve yeri hakkıyla yaratmıştır. Evet. Aynı surenin kardeşleri 35-36. ayeti. 36. ayetini sadece size zikredeceğim. 36. ayetini size Buraya dikkatinizi sadece. diyor Rabbimiz, "Böyle kat ba'asna fi kulli ummati rasulen en i'budu'llaha ve Biz her ümmete, her bir topluluğa ne yaptık? Allah'a kulluk edin ve taguta kulluk ve tagutlardan da sakının diye peygamberler gönderdik. Peygamberleri gönderdik. Fe minhum men Peygamberleri göndermemizin akabinde onlardan kimisini Allah hidayet etti ve kimisine de hakkat aleyhi dolale artık sapıklık onun için hak oldu. Peygamber gelmeden önce o zaten sapık değil miydi? Değil mi? Zaten sapıktı peygamber gelmeden önce. Peki peygamber geldikten sonra artık onlara sapıklık hak oldu. Ne demek? Azap hak oldu. Yani çünkü peygamber ve ilim geldikten sonraki onların batılda durmaları gelmeden önceki batılda durmaları değildi. O zaman azap hak olmamıştı. Ama ne zaman ki onlara Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber geldi. O zaman diyor Allah onlardan kimisini hidayet etti, kimisine de sapıklık ne oldu? Hak etti. Ve bir bakın diyor. Oradaki sapıklık işte azabı gerektirdiği için de diyor ki Rabbim fesiru fil keyfe Bir yer üzerinde dolanın bakın da yalan biz ne yapmışız bir görün. Anladınız? Azap ne, neyden sonra geliyor Peygamberin onlara bu açık daveti yaptıktan sonra. Evet kardeşler. Ahkab suresi 3. ayet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا küfredenler neymiş? Bakın diyor Allah-u Teala اَمَّا اُنْزِرُوا مُعْرِدُونَ uyarıldıkları şeyden yüz çevirenlerdir. Dikkat edin. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirler ama اُنْزِرُوا uyarıldıkları ve korkudukları şeyden mu'lidun yüz çevirir uyarı gelmediği halde kafir olanlar uyarı geldikten sonraki kafir olanlarla aynı mı? Değil. Çünkü burada Allah-u Teala küfredenleri doğrudan imzar, uyarı geldikten sonra yüz çeviren olarak zikrediyor bu ayetinde. Kafir diyor Allah-u Teala kendisine uyarı geldikten sonra yüz çevirendir. O azabı hak etmiş olan kafir. Yoksa İslam'a girmediği için hükmen o yine neydi dışarıda? Yine kafirdi ama azabı hak etmiş değildi. Evet, Kehf suresi 57. ayet kardeşler. Dikkat edin. Hiç Allah'ın Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde ondan yüz çevirenden daha zalimi ve Allah'ın ayetleri kendisine okutulup hatırlatıldığı halde ondan yüz çevirerek elleriyle işlemiş olduğunu bir tarafa atan ve dikkat etmeyenden daha zalimi kimdir? اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّ Biz onların kalplerine ne yaptık diyor ya allah Teala? Kalplerine ve aynı zamanda kulaklarına perdeleri, mühürleri vurduk ve onlara hidayet olmazlar. Ebediyyende olmayacaklar. Kimler? Rabbinin ayetleri kendisine zikredildikten sonra ondan yüz çevirenler. Onlara azap haktır. Evet, Ra'd Suresi kardeşler 37. ayet. Aynı Bakara Suresi'ndeki ifade. Biz diyor bu kitabı Rabbimiz e size Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sen sana ilim geldikten sonra onlara uyarsan Allah'tan artık bir sığınağın, bir velayetin yok. Yine ne ifadesi geldi kardeşler? Sana ilim geldikten sonra. İsra Suresi. 15. Dikkat edin. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبْعَثَ رَسُولًا Bundan daha açık ayet olur mu? Biz peygamber göndermedikçe azap etmeyeceğiz diyor allah Teala. Yani bu, bunun üstüne söz haşa. Olur mu? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ Biz azap edecek değiliz. Azap bizden uzaktır diyor Allahu Teala bizim azap ile hiçbir şekilde mı söz konusu olamaz diyor Allah Azze ve Celle. Ne zaman? Hatta ne baasa Resul'e. Ta ki onlara peygamber <gülüyor> göndererdi Onlara peygamber göndermedikçe azap etmeyeceğiz ya allah Teala. Burada da ilmin gelmesinin önemi. Bu hususta Şenkit'in yapmış olduğu bir açıklama var. Yine İbn-i Hazm'in yaptığı açıklama var ama bunu ben sonraki derslere inşallah işleyeyim. Şu anda onu zikretmeyeyim. İbrahim suresi 52. Yine kardeşler, Enbiya süresi 97. Ve akıtab al hak, hak olan geldi. Yani vaad edilmiş olan hak geldi. Mahşer günü cenneti cehennemi geldi? Ve فإذا هي شخصة أبو صار الذين كفارنا عزب الله o gün küfredenlerin gözleri diyor, al aşağı olur Allah Azze ve Celle, Allah göstermesin. Gözleri alaşağı olur, gerilir böyle, fincan taşı gibi gerilir korkudan, şaşkınlıktan. Ya ile kat kunna fi gafletin min heza. Derler ki, biz bundan gaflette idik. Bel, bilakis biz zalimdik. Bu ifade, ben bu ayeti okudum Subhanallah dedim ben. Eğer bu onlara söyleyeceği ise, ki doğrudan kelime olarak söylemiş olma ihtimalleri belki uzaktır. Allah-u Teala onların feryat-ı fikanlığına ifade ediyor. İki ifade var. Diyecekler ki biz demişiz. Hayır hayır biz zalimlermişiz. Gaflet ile zalimler demek ki ne? Ayrıdır. Buradaki zulmün de kastı nedir? Hakikatin hakkını vermemek. Yoksa birinin kanına girmek değil yani. Peygambere ve kitaba tabi olmamaktır. Buradaki zulmetmek peygamberin hak vermiyor. Ona iman etmemek. Dolayısıyla peygambere iman etmeyenlerin hepsi nedir? Gaflette midir kardeşler? Hepisi gaflettedir. Ama bu gaflet içerisinde olanların bir kesimi de ney? Belkunna zalimin. Hayır. Biz zalimlerdik. Yani gaflette olup bize hak geldikten sonra ona inanmayanlardaydık. Yani bunu hak edenler olduk biz. Anlatabildim mi? Zannediyorum inşallah. <gülüyor> Muhammed Suresi 25, kendilerine hidayet yolu apaçık ortaya konulduktan sonra gerisin geriye dönen ve şeytanın kendilerine amellerini süslü göstermiş oldukları var. Biz onlara azap için mühlet veriyoruz. Bunda da herkese kendilerine apaçık hidayet yolu belli olduktan sonra. Yine Muhammed Suresi 32. ayetinde. Min ba'de ma tebayyana lahumul huda kendilerine hidayet yolu apaçık ortaya konduktan sonra Şu Ara Suresi 209 Biz uyarıcı göndermediçe hiçbir beldeyi helak etmedik diyor Allah azze ve celle. Biz öğütü verdik, haksızlık etmedik. Yani onlar öğüdümüzü tutmadılar. Bizim ilmimiz onlara gitti, onlar hakkını vermediler biz de azap ettik diyor Allah azze ve celle. Yine burada kendileri uyarılmış olanlarla olmayanların, kendine zikrin gitmiş olanlarıyla olmayanların apayrı olduğu, apaşikar bir şekilde ne yapıyor ortada duruyor kardeşler. Yasin suresi 69-70 Safa suresi 50-51-52 kardeşler Evet bitiriyorum. Sadece numaralara veriyorum. Gelişi size kalmış inşallah. Ben artık kapıyı açtım. Biraz da siz girin kendi çayınızı kendiniz doldurun. Safa suresinin özellikle 51-52'den 73'e kadar okuyabilirsiniz. Fakat benim özellikle altını çizdiğim <gülüyor> affedersiniz 69'dan 73'e kadar olan ayettir. Zümer suresinin 71. ayeti. Yine aynı ifade gelecek. Melekler diyecekler ki elemi eti rusul. Bu cehennemde ne işin var Size peygamber gelmedi mi? Ha cehenneme girene peygamber gelmedi mi, peygamber gelmedi mi diye ifade ediliyorsa, bu peygamber gelmedi ifadesi haşa sümme haşa sıradan bir ifade olarak kullanmış olabilir mi? Hayır. Hep cehenneme altında size peygamber gelmedi mi? Peygamber nedir? Ya? Bilgi, ilimdir. Size ilim gelmedi mi? İlim gelmedi mi? Bunu çok şey ifade ediyor. Secde suresi 1-2-3 kardeşler. Secde suresi 1-2-3 2 3. Evet, iki sureden daha veriyorum inşallah bitiriyorum. Kaf suresinin 19'dan 29'a kadar. Bakın bakın. Cehennem azabında. Sizi çok ilgilendiren dikkate bakacağınız kardeşler 28. ayet. Cehennemde birbiriyle tartışanlara Allah-u Teala buyuracak ki La tehtasimu. Yani mahşer günü ya da azaba düşer olacaklara mahşer günü hani birbirine girecekler var biliyorsunuz. allah Teala mesela, kulluk edenler, etmeyenler Allah-u Teala onlara diyecek ki La tehtasimule değil. Benim karşımda benim katımda diyor Allah-u Teala tartışmayın ve kat qaddemtu ileykum bil vaid bu azabı ben size haber vermiştim haber vermiştim boşu boşuna konuşmayın diyor Allahu Teala size bu haber gelmeseydi sebepleri konuşabilirdiniz ama size benim haberim bunun haberi bilgisi geldi boş boş konuşmayın ifadesi yine mülk suresi 6 7 8 9 evet bu ayetler kardeşler ne ifade ediyordu Kur'an'ın bir bütünlüğü içerisinde kardeşler, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın katından rahmetiyle bir insanın sorumlu olması için ona bilginin gitmiş olmasının Rabbimiz katında muteber olduğudur. Bunlar ama tekrar ediyoruz kim için? Bunlar ben bilmiyorum diyen herkes buna dahil değil. Gerçekten bilme imkanı olmayanlar buna dahil bilme imkanı olmayan, bilgi olsa bile ona ulaşma imkanı olmayanlar için. Anlatabildim mi inşallah? Evet Allah azze ve celle inşallah izanımızı, anlayışımızı bereketli kılsın, sabitlesin. Allah azze ve celle bizi en doğruya iyilesin. Rabbim benden de sizden de razı olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi Rabbil alemin. Bil alemin. Bil alemin. Bil alemin. Bil alemin bilal alemi